Eshab-ı demek Resul-i Ekrem'in arkadaşları. Peygamberi görmüş, Resul-i Ekrem'e iman etmiş, Resul-i Ekrem'in huzurunda oturmuş. Bahusuz Seyyid ve Bekir Ömer Osmanu Ali gibi Hazreti Ali Efendimizin evinde büyümüştür. Diğer sanki ki Kuzeyfetül Yemani gibi, Ebu Derda gibi bu zevaat peygamberin daima gece gündüz beraberinde. Esabu ı sopa gibi yani. Hatta Esabu ı Sofe, yemeği içmeyi terk etmişler. Bir lokma ekmeğe razılar, bir hırkaya razı. Peygamberin kapısında oturuyorlar. Ve Resul Ekrem'de cere çıktı diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Habibi, Allah sana ne öğrettiyse bize bunu takih et, öğret diyorlar peygamberle. Bekiyorlar. Resulullah'ın cemaline doyuyorlar yani. Ondan geçiniyorlar.